Merhaba Açık Radyo dinleyicileri destekçimiz Anday yatamana buradan selam olsun. Evrenin suyuna giden tasarım programının adını Biyofilia diye değiştirdik. Şu ana kadar tasarıma dair 207 program olmuş. Yanlış saymadıysam. Bundan sonra Biyofilia programı ile karşınızdayım. Evrenin suyuna giden tasarımdaki tasarım benim içinde tasarımcı arkadaşlar içinde obje veya mimariyle sınırlı değildi. İletişimde, hayat tarzıda, serviste tasarlanabilir şeyler. Kapsamını Geniş tuttuğumuz için ve tasarım kelime Olarak daha dar bir anlaması sıkıştığı için ismini değiştirdik Biyofilya dedik Biyofilya da doğaya Diğer canlılarla Kültür ve tasarımla kurulan Özenli ilişkiler üzerine konular Paylaşacağım 2006 senesinde araştırma üzerine programlar yapmıştım program ortağımla birlikte Tasarımla ilgili ilk programa 2009 yılında evrenin suyuna giden tasarımla başlamıştım açılışta da Kengo Kuma ile yapmıştık Kendisi süper bir mimardır ve kendisini Türkiye'de canlı izleyip tanışma fırsatım olmuştu Biyofilya'nın ilk programını da ile açmak istedim. Kengo Kuma 1954 Japonya doğumlu, 1979'da Endüstri Mühendisliğinden mezun olmuş. Sonra 85 ve 86'da Kolombiya Üniversitesi'nde çalışmalarına devam etmiş. Asya Kültürel Konseyi'ni kurmuş. Kengo Kuma ve Arkadaşları Stüdyosu var. 1998 ve 99'da Kiyo Üniversitesi Çevre Enformasyonu Fakültesi'nde profesörlük de yapmış... Kuma önemli bir mimar. Japon mimari geleneğini yeniden keşfedip günümüze uyarlıyor. Kengo Kuma Türkiye'de de nesneye karşı ya da İngilizcesiyle anti-object konferansını vermişti. Çalışmaları boşluk felsefesi üzerine nefes alan ve boşluklardan doğayı içine alan doğayla bütünleşik yapılar yapıyor. E, ...yapılarında boşluk ya da yırtığı... E, ...çok kullanıyor... Kengo Okuman'ın eserlerinin özellikleri... ...şöyle... ...Semi Open Architecture deniyor... ...yarı açık mimari, yarı açık alanları... ...çok kullanıyor... Doğada eriyen tasarımları var, doğal rüzgar ve ışık alan mekanlar yapıyor, boşluk yaratan ve gözenekli yapıları var. Betona karşı yerel doğal ürünlerin kullanıldığı mekanlar mesela yerel ağaçları, bambuyu, yerel yöntemleri kullanıyor, yörenin dokusuna uygun yapılar yapıyor. E, nesneye karşı anti-object, binaları cansız ve sivri bir şey olarak değil de e, doğada erik ve doğanın bir parçası olarak e, ele alıyor. ile iyi ilişki e, kuran tasarımlar yapıyor. E, mimari şehirle doğa arasındaki köprü olarak görüyor. Mimari yapılar doğadan güzel olamaz, doğayla yarışamaz ancak çerçeve olabilirler yaklaşımı var. Ee, onun bir müzesi var, ee, Kitakami Kanal Müzesi, Kuma'nın eserlerinden bir tanesi. Ee, bu müze, Işinomaki e, şehrinde. Shinomaki 2011'deki Tsunami'de yerle bir olan şehir. Ee, şehrin yüzde 60'ı Tsunami ile yıkılmış. Ee, bu müze, nehir kenarında kurulmuş. Ee, kurulmuş da denemez, nehir kenarına ilişmiş, uzantısı gibi. Çevreyle ahenk içinde. Doğayı bozmak ve çıkıntılık yapmak yerine doğanın parçası gibi davranıyor. E, yerin altına gömülü betonerme bir kutu gibi değil kesinlikle. E, göz alabildiğince boş bir alana ve yaya yoluna sahip. E, bölge için yeni bir iletişim platformu. Okuldan eve dönen çocukların uğrak yeri. E, yetişkinler için de e, şehri nehre yaklaştıran bir yer. E, yer altındaki tünel şeklindeki alanda kolonlar yok. E, i̇çinde... Neler yapılıyor derseniz, çocuklar için popüler olan bilgisayar oyunları var. E, yetişkinler için de e, kültürel faaliyetler var. Burası kutu gibi olmayı, beton olmayı ve doğadan kopuşu reddeden bir yer. Kengo Kuma'nın tabiriyle anti-object, anti-nesne bir yer. E, Prag'da bir sergi açılışında e, konuştu Kengo Kuma. E, bu mekanı doğayla birlikte örülmüş, dokunmuş bir yapı olarak tanımladı. Prag'daki sergisinin adı zaten örgü, Woven diye geçiyor. Doğa ve mimariyi birlikte öğren bir konsepti var. Binanın iki tarafı nehir kenarında yerin altında Tsunami buraya da çarpmış sağ taraftan vurmuş e, civardaki tahta evler veya diğer yapılar Tsunami ile birlikte yıkılıp gitmişler ama binaya bir şey olmamış çünkü bina sadece e, bir çerçeve gibi kurgulanmış resmin çerçevesi gibi e, bu durumda resim doğa oluyor müzede çerçeve e, bina doğadan izole bir obje değil e, mimari dergiler bu binanın fotoğrafını çekip basmayı çok da sevmiyorlar, Ter tercih bile etmiyorlarmış. Çünkü onlar için burası alışılageldik bir mimariden çok e, doğanın kendisi binayı çektikleri zaman doğanın fotoğrafını çekmiş ve sanki doğa haricinde bir şey göstermemiş gibi oluyorlar. E, bu o, binanın fotoğraflarını da internette görebilirsiniz. Kengo Okuman'ın diğer projesi benim çok sevdiğim bir proje, çok anlamlı. Eee Nakagawa Matsubato Hiroshige Museum of Art. bina geleneksel Hiroshige sanatı yarı sanatını yaşatırcasına yapılmış. Ona bir gönderme var. Hiroshige 18. yüzyılda yaşamış ve Ukiyo-e sanatının üstatlarından. Bu sanat türünde kadın figürleri ağırlıklı olmasına rağmen e, Hiroshige daha pastoral, daha şiirsel şeyler, çiçekleri, kuşları, doğayı resmetmiş. Müzede Hiroshige'nin e, eserleri kalıcı olarak sergileniyor. Zaten müzenin varoluş amaçlarından biri de onun eserlerini sergilemek. 1995'te Hanshin Awaji depreminde zarar gören ama kurtulan Aoki Tosako ailesinin üyeleri ellerindeki sanat koleksiyonunu özellikle Hiroshige eserlerini Nakagawa şehrine bağışlamak istemişler. Aoki e, Tosaku, o Sakura şehrinde doğmuş. Birçok şehirde gübre işi olan başarılı bir iş adamı. Daha sonra koleksiyonerliğe başlamış. Koleksiyona e, Hiroşige eserleriyle başlamış. Batomachi Hiroşige Müzesi temelde bu eserlerin sergilenmesi için yapılmış bir yer. E, başka sergiler de var zaman zaman. Ee, müze kültürel aktivitelere de ev sahipliği yapıyor. Orada yaşayanları sanat ve kültürle buluşturuyor. Diğer ülkelerdeki müzelerle de işbirlikleri var. Bu müzenin de dış cephesi tüm kengokuma binalarında olduğu gibi bastırılmış bir dış cephe, bağıran sivrilen bir dış cephe değil. Kullanılan doğal malzemelerden özellikle bambudan ötürü değişen bir ışığı var. Şeffaf olduğu ve doğayı içine aldığı için ışığı gün içinde değişiyor, renkler de değişiyor. Üçgen bir çatısı var, çok böyle keskin bir üçgen olmamak kaydıyla. Nakagawa'nın zengin doğasıyla çevrili. Bina yayvan, tek katlı. Dıştan bakınca sade bir bina. Binanın tam da merkezinde bir delik, bir boşluk var. Bu boşluktan binanın arkasındaki dağ görünüyor. Binanın arkasında Tokyo ile bağlantı sağlayan bir yol da var. Dağ ve yol köy için önemli. Köyler hep dağ kenarında kurulu. Bu müze dağın yamacında dağı yani hayatı hatırlatan bir ibadethane gibi. Dağı yok edersek hayat da yok olur mesajını veriyor. Dağ köyün yaşaması için doğal bir kaynak evlerin malzemesi dağdan geliyor enerji dağdan e, geliyor köyün enerji aldığı bir elektrik veya gaz şirketi yok tarımda kullanılan temiz su kaynağı da dağdan geliyor yaşam demek dağ demek e, dağın yok olması demek hayatın yok olması doğal kaynakların yok olması demek. Ee, ve maalesef 20. yüzyılda Tokyo'ya bağlanan yolla birlikte insanlar dağı yavaş yavaş unutmaya başlamışlar. Her şey Tokyo'dan gelir olmuş. Ee, dağ neredeyse unutulmuş, terk edilmiş. Ee, müzenin merkezindeki boşluk o, bu dağı e, tekrar hatırlatmak için var. E, düşünün müzeyi karşıdan görüyorsunuz, e, yaklaşıyorsunuz ve ortasında bir boşluk var. Boşluktan da dağ görünüyor. ...size hayatı ve hayatın kaynağını hatırlatıyor. İnsanlara unuttukları bu dağı ve hayatı tekrar hatırlatıyor Kengokuma. Dağla yeniden ilişki kurduran, ilişkiyi tamir eden bir boşluk bu. <gülüyor> e, bina yapılmadan önce e, Kentin Belediyesi Kengokuma'ya demiş ki... ...biz buraya bir park alanı yapalım, otopark... O da karşı çıkmış çünkü bu dağa bakan yerin park alanı olmasını istememiş Bina civardaki sedir ağaçları kullanılarak dentel gibi örülmüş Duvarları karasuyama pirinçten el yapımı kağıtlarla kaplı Yerler ashino işi taşından yapılmış Yerel malzemeler kullanılmış yani Diğer eserlerine geçeceğim Kengokman'ın ama bir müzik arası verelim Florence Welch, William Blake'in Night adlı şiirini okuyacak. Şiirin arka fonunda Steve McKee'in kompozisyonu var. <Gülüyor> delight sits and smiles on the night Farewell green fields and happy groves Where flocks have took delight Where lambs have nibbled silent moves The feet of angels bright Unseen they blessing And joy without ceasing On each bud and blossom And each sleeping bosom They look in every thoughtless nest where birds are covered warm. They visit caves of every beast to keep them all from harm. Cast away and keep them from the sheep. But if they rush dreadful, the angels most heedful receive each wild spirit, new worlds to inherit. And there the lion's ruddy eyes shall flow with tears of gold, and pitying the tender cries, and walking round the fold. Wrath by his meekness And by his health Sickness Is driven away From our immortal day And now beside thee Bleating lamb I can lie down and sleep Or think on him Who bore thy name Graze after thee and weep For washed in life's river Bright name forever shall shine like the gold, as I guard over the fold, as I guard over the fold. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Müzik arası verdik. Florence Welch, William Blake'ten Night Gece Şiirini okudu. Şiirin arka fonda Steve McKee'nin Mac kompozisyonu vardı. William Blake'in Gece Şiirini okuyan Florence Welch, İngiliz müzisyen. Indie Rock grubu Florence and Machine'in soli solisti. Grubun üçüncü albümü de ilki ve ikincisi kadar başarılı... Ada How Big, How Blue, How Beautiful e, ve 2015 yılında çıkmış. E, Fleetwood Mac'in solisti Stevie Nicks'ten etkilenmiş e, Florence Welch. Bazen onu dinlemeden yapamıyor. Hatta onun gibi giyinen birisi. E, annesi Harvard'lı e, bir akademisyen. Babası da e, reklam ajansı kökenli. Bu parantezi kapatıp konumuz Kengokuma'ya geri döneyim. İlk bölümde 2011'de Tsunami'den yerle bir olan Shinomaki şehrindeki Kitakami Kanal Müzesi'nden bahsettim. Tsunami karşısında bile dirençli bir yer burası. Çünkü doğayla örülmüş, doğanın bir parçası gibi davranan bir bina... Ee, sanırım Türkiye'ye geldiğinde bu binadan bahsetmişti Kengokuma. Ee, taksi şoförünün bir türlü giriş kapısını bulamadığını, dönüp dolaştığını anlatmıştı. Öyle doğayla bütünleşik binalar ki girişi çıkışı fark etmek çok kolay olmuyor. Kengokuma kendi tabiriyle e, kütlesel şeyler değil ancak doğayı çerçeveleyen yapılar yapıyor. E, yerel malzemeleri çok kullanıyor. Bambu da önemli bir malzeme. E, çok kolay ve basit bir malzeme değil ama e, içine çelik ve beton enjekte ediyor. Yerel ve geleneksel malzemeleri modern e, tekniklerle e, güçlendirerek e, kullanıyor. ...duvarlar ve tavanda bambular var... ...bambu ahşapla... ...tekstil arası bir... ...materyal kengokuma için... ...aynı zamanda doğuyla batıyı da... ...birleştiren bir malzeme... ...Çin'de yaptığı bir bambu ev var... ...binanın ortasında... ...tea house, çay evi yerleştirmiş... ...çay bizim kültürlerimizde... ...önemli ve merkezde bir yerlerde... ...çayı çok güzel tanımlamış... ...kengokuma, çayı doğa ve insan... ...arasındaki sohbet olarak tanımlıyor... ...merkezdeki bu çay evinde de boşluklar var... ...nasıl Japon müziğinde notalar arasındaki boşluk ma olarak adlandırılıyorsa... ...bu çay evinde de maalar var... ...Chidori diye bir projesi var... ...çubuklar, bildiğiniz böyle bir tahta çubuklar... ...bunları birbirine çatıyor... ...aradaki boşluklar da maayı temsil ediyor... Çubukları birbirine geçirdiğinde kare oluyor ve arada ortada boşluklar oluşuyor. Bu çubuklar oyuncaktan esinlenerek yapılmış. Oyuncak çubukları birbirine bağlayan şey çivi veya yapıştırıcı değil. Çatmasız çatma tekniği gibi bir teknikle çubuklar birbirlerine geçiyorlar. Bu çubuklar ve sistem sayesinde her şey yaratılabiliyor. Pavilyon yapmışlar bunlardan. Milano'da hatta yapıştırıcı veya çivi kullanmadıkları için de tekrar söküp Japonya'ya geri getirme olanakları olmuş. Bu sistemi kullanarak Japonya'da müze yapmaya karar vermişler. Gece Prosto Müzesi ve araştırma merkezini bu teknikle inşa etmişler. Çubukları 6 cm'ye 6 cm olacak şekilde üniversitede test ediyorlar. Ve 3 metre yüksekliğinde bir bina inşa ediyorlar. Hiç kolon destekli bir şey kullanılmamış sadece bu iç içe geçen çubuklar var. E, Yusuhara Wooden Bridge müziğim içinde aynı yöntemi kullanıyor. E, ormandaki iki binayı birbirine bağlayan çok inanılmaz bir köprü bu sadece köprü demek yetmez bu köprü görevi gören ve iki binayı birleştiren yapıda da bu çubuklar kullanılmış küçük hücreleri kullanıp küçükten büyük hacimler üretiyor çünkü insan da küçük insan bedeni de küçük insan bedeniyle bu küçük hücrelerin uyumlu olacağını düşünüyor. Betonun ağırlığı ve soğukluğu karşısında ahşap, sıcak ve yumuşak. O yüzden de mümkün olduğunca ahşap kullanıyor. Yaptığı köprü sadece köprü işlevi görmüyor. İnternetten o fotoğrafa bakmanızı tavsiye ederim. Ee, muhteşem bir köprü aynı zamanda köprüde yaşam alanları var Sergiler de düzenlenebiliyor ee, yine aynı köyde Yusuhara Marşe diye başka bir proje var ee, 15 odalı küçük bir otel ve içinde yerel ürünlerin satıldığı bir market var. Çay evlerinden esinlenilmiş bunu yaparken. Eskiden yolcuların kaldığı sosyalleştikleri çay servis edilen yerleri günümüze taşımışlar. Hem izolasyon hem deneme alması açısından fasadını samandan yapmışlar. Binanın içi yine birbirine geçen çubuklardan, ahşaptan yapılmış. Bazı binalarda da Jigo Gugumi diye bir yöntem kullanılıyor. Bir kere birbirine geçince bir daha çıkmıyor ahşap çıtalar. ...çok yüksek binalar da yapabiliyor... ...Kengokuma... ...ama her bir katı bağımsız bir ev görünümünde... ...ve ev hissinde... ...yine hem binanın içinde... ...hem dış cephesinde ahşaplar var... ...Japonya'nın en yüksek binası... ...plaza veya gökdelen havası... ...taşımı yok... ...Kengokuma'nın yaptığı... ...bir sürü Japon evi... ...uyumlu bir şekilde üst üste konulmuş gibi görünüyor... ...Paris'te de bir projesi var... ...Vizanson City of Culture and Art... Bu projeyi de şehirle doğayı buluşturma mantığıyla yapıyor İçinde var olan eski tuğla yapıyı da muhafaza ediyorlar Burada da dış cephe, aşap, engava adını verdikleri bir boşluk var yine yapıda bunu balkon içinde kullanıyorlar. Engava adını. E, malzemeler yerel. Kendi ormanlarından. Yarı açık alanlar çokça var. Güneş enerjisi kullanılarak elektrik elde edilen bir çatısı var. Çatıda aynı zamanda epey bir canlı türü var. Yeşil bir çatı. E, Kengo kumanı. Ee, ...gittiği yerlerde... ...geri dönüşümlü malzemelere... ...ve bunları üreten yerlere bakıyor. Yerine aitlik duygusunu... ...yaratıp yaratmayacağını tartıyor... ...bu malzemelerin. Bayağı bir araştırma yapıyor. Hem kültürüne bakıyor hem malzemelerine yapıyor. Ee, Granada'da bir opera binası yapmış. Meyve şekillerinden ilham almış. Özellikle nar'dan. Elhamra Sarayı'nı da inceleyip e, bakmışlar. O da bir nar e, formuna hanım satıyor. E, ortaya nara benzeyen bir opera binası çıkmış. Kengokuma filozof Heidegger'in mimar tanımını seviyor. Heidegger'e kadar mimari anıt ve kulelerden ibaret bir mimarlardan ya da mimariden söz etmek mümkün. Heidegger mimariyi iki şey arasındaki köprü olarak görüyor. Mimari iki şeyi bir araya getiriyor. Bu da daha çok şehirle doğayı birleştirmek anlamında. Kengokuma'nın internet sitesinde bu kadar detaylı bilgiler yok. Yine konferansa gelse Hatta birlikte projeler yapsak Ne güzel olur Bu hayalle programı kapatayım Kumandada da Feryal'e teşekkür ediyorum Bir sonraki programda Görüşmek üzere Hoşçakalın Biyofilya Doğayla Diğer canlılarla Kültür ve tasarımla kurulan özel ilişkiler üzerine bir program. Müzik Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiliç.